Diyor ki döner sermayenin yüzde iki buçuk zekatı yoktur. Nasıl? Diyelim ki 15 tane dairesi var. Şu ayda filan dairenin kirasını aldı. Üçüncü ayda filan dairenin kirasını aldı. Beşinci ayda filan dairenin kirasını aldı. Ve bu şekilde daireler ne oluyor? Tutup bu paralar birbirine karışıyor. Ve bu ne oluyor onda? Döner sermaye oluyor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 iki buçuğa vurduğu zaman on bin Türk lirası çıkıyor. Ama madem ki iki buçuk yok çıkarıyor adam bin Türk lirası veriyor. Tabii ki bu cimriliktir tabi. Ve İmam Elbani Rahim diyor, hani cimrilik yaparak diyor, iki buçuk zekatından kaçıp bu iştihada sarılmak, bu da Allah katında en büyük günah tırmıştır. Allahu alim.